Hayırlı akşamlar arkadaşlar kusura bakmayın ee, küçük bir gecikme oldu. <gülüyor> Instagram her akşam bize yeni bir sürpriz yapıyor. Canlı yayın butonu sanırım farklı hesaplarda farklı yerlerde. Ee, tekrar kusura bakmayın gecikme. Bismillahirrahmanirrahim ve salatü vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ajmain. Eee kıymetli arkadaşlar, e, sürekli takip edenler biliyorlar ama e, biz e, aramıza yeni katılmış olanlar olabilir e, diye düşünerek kısaca söyleyelim ne yaptığımızı burada. Eee Alumiddin İmam Gazali'nin e, muhallet eseri e, 900 yıldır İslam toplumunu aydınlatmaya devam ediyor, ihya etmeye devam ediyor. E, biz de oradan bir bölümü seçerek sizlere onu aktarmak istedik, e, paylaşmak istedik içeriğini. E, seçtiğimiz bölümde ruh muhlikat yani e, helak eden insanı hera helak sürükleyen e, davranışlar ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimizi anlattığı bölüm İmam Gazali'nin e, İhya'yı İhya dörde ayırmış. Birinci bölümde Rub'ul İbadat. ikinci bölümde Rub'ul Adat. Bölüm demeyelim cilt diyelim. Her biri bir cilt bunların. Yani birinci ciltte ibadetleri. ikinci ciltte e, sosyal hayatla ilgili e, anlatmak istediklerini anlatıyor. Üçüncü cilt bizim sizinle beraber işlediğimiz cilt. Rub'ul Mühlike insanı helake sürükleyen işte kötü ahlak, ahlakın zayıf noktaları, insan ruhunun karakterinin zayıf noktaları ve bunların nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili bölüm. Ve son ciltte de rubul münciyat yani insanı kurtuluşa götüren yolları anlatıyor İmam Gazali. Allah ona rahmet etsin. Biz de avam için yazdığını söylediği için bir cesaretle yani bu kitabı avam için yaz söylüyor biraz da ona güvenerek efendim yoksa biz avamdanız yani ama işte o da öyle dediği için ona güvenerek efendim ne yapıyoruz sizinle beraber burada işlemeye gayret ediyoruz her cildini de on kitap şeklinde tasnif etmiş düzenlemiş gazali gazali de gerçekten tasnifler çok sistematiktir arkadaşlar yani her şeyi tasnif ederek anlatır işte bir şey söyleyecek bu ikiye Der. İkiye ayırır ondan sonra alttaki bu da dörde ayrılır der. Böyle şema çizerek okuyabilirsiniz yani İhya Beni ki ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Size anlatmadan önce küçük bir özet çıkarıyorum ki iyice her şey zihnimde yerli yerine oturmuş olsun. Tabi yine de ezberden değil aldığım notlardan size anlatıyorum, aktarıyorum. Efendim bu ciltte de 10 tane kitap var toplam yani rubul mühlükat 10 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabı biz sizinle bitirdik. E, kalbin halleri, olağan dışı halleri dediği bölüm. Bu akşam işleyeceğimiz bölüm ise tamamını bitirebileceğimizi zannetmiyorum ama başlayacağımız diyelim. Bölüm ise nefis terbiyesi, ahlakın arındırılması ve kalbin hastalıklarının tedavisi bölümü burada da her hemen hemen her alt başlıktan sonra diyecek ki işte bunun ben size burada kısaca bilgi veriyorum bunun detaylarını ileriki bölümlerde işleyeceğiz diyecek Dolayısıyla bu bölümü şöyle düşünebilirsiniz nefis terbiyesi ve ahlakın güzelleştirilmesi ve kalbin hastalıklarının tedavi edilmesi konusunda gazalinin e, kısa kısa giriş yaptığı bu konulara kısa kısa giriş yaptığı bir bölüm ve o da 11 alt başlıktan oluşuyor. E, bakalım biz bu akşam sizinle bunlardan kaç tanesini okuyabileceğiz. Bu arada e, bana gerçekten artık e, cevap vermekten e, hayal ettiğim kadar çok sayıda e, soru geliyor arkadaşlar. E, hangi ihya tercümesini okuyalım diye neden cevap vermekten çekiniyorum yani hayal ediyorum çünkü bütün tercümeleri okumadım yani bütün tercümeleri en az bir bölüm okumam lazım ki e, hani, e, tavsiye edebileyim e, öncelikle şunu söyleyelim meallerde olsun işte bu tip klasik kaynakların çevirilerinde olsun arkadaşlar işte şu tercümeyi tavsiye ediyorum dediğimizde diğer tercümeler yanlıştır demiyoruz Sadece ne demiş oluyoruz? Bunun dili daha anlaşılır, daha güzel, daha güncel, daha herkesin anlayabileceği şekilde demiş oluyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Yani işte şu meali okuyun dediğimizde, hani ben şu meali size tavsiye ediyorum ya da şu tercümeyi tavsiye ediyorum dediğimizde diğerleri yanlıştır, sakın elinize almayın demiş olmuyoruz. Sadece onun dilini, anlaşılırlığını öne çıkarmış oluyorum. Şahsen ben. Böyle bakıyorum bu tercüme olayına ve hani insan tercüme okurken tercüme bir kitap okurken bizim gibi dil bilmeyenler e, ve işte aslında okuyup e, aslında hani İhya'yı aslında okuyabiliriz belki o kadar e, anlarız belki ama efendim e, vakti olmayanlar diyelim bu kadar uğraşmaya efendim tercümeden de keyif almak istiyorlar öyle değil mi? istiyoruz yani. Yani istiyoruz ki hani böyle ne dedi şimdi burada böyle cümleler kuru kuru takır takır birbiriyle ilişkisiz o e, yani e, özellikle tercüme dini metinlerde arkadaşlar kelimelerin kuyumcu terazisinde tartılması gerekir. Yani çimento tarttığınız baskülde tartamazsınız kuyuyu altını değil mi? Yani her maddenin, her madenin kendine öz öz Özgü. Bir e, terazisi var tartısı var e, en hassas terazi altını tartan terazidir yani gramın da küçüğünü işte santimleri e, ölçmesi lazım efendim e, dini metinler söz konusu olduğunda da kelimeler böyle çok altın terazisinde yani kuyumcu terazisinde tartılarak e, konması lazım. Öyle istiyor gönlümüz İnşallah böyle tercümelerin sayısı artar Şimdi bu kadar lafı niçin ettim toparlıyorum Mustafa Çağrıcı Hoca'nın İhya tercümesi Orada tersten göründüğünü biliyorum ama olsun yine bir görmüş olun Böyle dört cilt şeklinde Diyanetleri Başkanlığı tarafından basıldı Biz böyle bekliyorduk Çünkü Allah uzun ömürler versin Çağrıcı Hoca'nın ben ansiklopedi materyallerini de çok severim yani ansiklopedi maddelerinin hepsi güzel tabi bizi aydınlatıyor bilgi veriyor ama hani dilini de oradaki dili de çok severim efendim bu ter, e, bu tercümeyi de şöyle tavsiye ediyorum niye çünkü bir bölümü okudum bitirdim yani bir bölümü okudum bitirdim ve güzel olmuş Allah'a çok şükür e, tabii bazı zorlukları var yani mesela büyüteç almak zorunda kaldım efendim nerede büyüteçim e, şu karşıda duruyor şu anda e, büyüteç almak zorunda kaldım çünkü dipnot Okunmuyor yani benim yaşımdakilerin benim göz benim gibi gözde problem olanların okuyamayacağı kadar küçük basmışlar o hadislerle İslam kitabında da söz konusuydu buradan efendim 60'ın yaşı 60 ve üzeri olanlar adına bir serzenişimizi de Diyanet yayınlarına iletmiş olalım pekala arkadaşlar bu girişten sonra şimdi biz sizlerle beraber Gazali'nin nefis terbiyesi konusuna nasıl baktığını bize neleri hatırlattığını, nelerden sakındırdığını, bunu nasıl kavramlaştırdığını görmeye başlayacağız. Allah Teala zihinlerimize, idraklerimize kuvvet versin. Kalbimizi dininin, Resulünün, sen kendi kitabının ve Resulünün yolunun bir geniş izahı olan, bir tefsiri olan adeta İhya'yı anlamak için açsın inşallah. Şimdi arkadaşlar e, nefis terbiyesi başlığı altında önce güzel ahlakla kötü ahlakı tarif ediyor. Gazal tarif derken yani nasıl e, değeri nedir bunların değeri nedir bu konunun önemi nedir Bunun, bununla ilgili küçük bir giriş yapıyor. Benim oradan size aktaracaklarım şunlar arkadaşlar diyor ki güzel ahlak dinin yarısıdır ruh terbiyesine yönelik çabaların meyvesidir. Yani kişi ruhunu terbiye et etmek ister, herkes ruhunu terbiye etmek ve tekamül ettirmek ister. Niçin? Ahlakını güzelleştirmek için. Yani güzel ahlak ruh terbiyesinin, nefis terbiyesinin, bütün bu işte sufi çabalarının, tasavvuftaki çabaların hepsinin nihai hedefidir diyor. Ee, şimdi burada bir şeye daha temas edeyim. Arkadaşlar nasılsa kürsü benim ve karışan yok. Ee, i̇nşallah haddimi aşmış olmam. E, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, işte felsefede, e, ahlakta, ahlakta felsefenin bir bölümü olarak bu kimi zaman ele alınıyor. Efendim e, bir nazari, bir de ameli olmak üzere böyle ayrımlar yaparlar. İşte nazari felsefe, ameli e, düşünce, nazari düşün, düşünce, düşünce, ameli, ameli düşünce. Nazari ahlak, e, ameli ahlak, pratik ahlak diye ayrımlar yaparlar. Benim acizane kanaatim arkadaşlar sonu pratiğe çıkmayan hiçbir nazariyat yoktur. Ben böyle düşünüyorum. Ha, sen kimsin? Senin düşünceni kim e, ne dikkate alsın e, biliyorum yani bir, e, yani o çevrelerde bu tasnifleri yapan çevrelerde benim e, bu tercihimin e, efendim dikkate alın. Anlayacağını biliyorum ama önemli değil yani ben sadece kendimi size anlatmak için yani kimi dinlediğinizi e, düşünün bilin diye söylüyorum arkadaşlar bana göre en e, derin felsefi tartışmaların bile ameli sonuçları vardır arkadaşlar yani siz diyelim ki işte e, kainatı varlığı algılarken sizin Bakış açınıza diyelim ki vahdeti vücuttan bir esinti vahdet vücut nazariyesinden bir esinti sizin bakış açınıza e, değmişse arkadaşlar sizin bütün e, ahlakınız yaşantınız bütün demeyeyim ama yani en azından onu ilgilendiren o bakış açısını ilgilendiren kısımlarda ciddi farklılıklar oluşur arkadaşlar. ha Çoğu zaman biz avam e, bizim davranışlarımızı etkili yani nazariyeler nelerdir? Bunun adını bile bilmeyiz. O yüzden mesela bazı günlük konuşmalarda konuşurken bir fikir beyan ederiz. O fikir bizi aslında mutezili yapar mesela. Kelami açıdan baktığınızda, kelam ilmi açısından baktığınızda o fikri savunduğumuzda biz mutezili oluyoruz aslında. Ama bilmeyiz. Yani onun adının o olduğunu bilmeyiz. E, Avam. Günlük hayatta bu tartışmaları, bu işte davranışları, tercihleri, bu tercihleri yaparken niçin, hangi sebeplerle yaptığı'nı kendisine açıklar her aklı başında insan ve bu açıklamayı yaparken hani bunun felsefedeki, kelamdaki, tasavvuftaki e, terminolojik karşılığının ne olduğunu bilmeyebilir. Ama o onun gruplarından alt gruplarından birine girer yaptığım attığımız her bir adım. Dolayısıyla ben Eh, ahlak denilince de hiçbir nazariyenin eh, pratiği, pratik sonucu olmadan böyle havada asılı kaldığını Sırf işte böyle bir eh, beyin jimnastiği ya da sırf eh, zihinde kalan bir eh, yaklaşım tarzı olduğunu düşünmüyorum Hiçbir nazariyenin Dolayısıyla burada da Gazali'nin de eh, böyle düşündüğünü anlıyorum Öyle anlıyorum Gazali'yi Arkadaşlar eh, diyor ki bakın ruh terbiyesine yönelik bütün çabaların meyvesi nedir? Güzel ahlaktır. Sen niçin tasavvuf yoluna girersin? Niçin kendini nefsini terbiye edeceğim diye değil mi çileler var efendim bir takım eğitim metotları var yıllar süren yani 20 yıl 30 yıl süren çabalar var işte zikirler çekiyorsun, ibadetler yapıyorsun bir takım sosyal ödevler yapıyorsun bunları niçin yapıyorsun? Ahlak güzelleştirmek için. Yani güzel ahlak o kadar mühimdir ki senin bütün yukarı doğru çıktığımızda işte bütün e, inançların inançların işte kendini arındırma çabaların e, kendinle ilgili hem zihinsel hem sosyal hem e, kalbinle du duygusal öyle diyelim kendinle ilgili bütün çabaların işte sonuçta seni güzel ahlaklı bir yapmak içindir. Güzel ahlak bu kadar merkezi bir e, yer taşır insan hayatında. İnsanı cennete ve Allah'a götüren, Allah'ın rızasına yani Allah'a yakınlığa götüren güzel ahlaktır diyor. Kötü ahlak yani bunu başaramazsan, güzel ahlaka erişemezsen ha bir de bu arada şunu söyleyeyim tabi Gazali e, bizim yaşadığımız çağın e, Tartışmalarını bilmiyor arkadaşlar ama bazı tartışmaların da çok ben şey olduğunu düşünüyorum yani insanın meselesi olduğu için çağlar değişse bile o tartışmaların özünün değişmediğini yani ana temasının değişmediğini düşünüyorum. Neyse bizim çağımızda şöyle bir yaklaşım var Or oraya da bir parmak basayım bir temas edeyim işte şey önemli değil inanç önemli değil ahlak önemli. İbadet önemli değil, ahlak önemli. Asıl olan ahlaktır. Bir insan işte güzel ahlaklıysa bak o kurtulacak. Bizi kurtaracak olan güzel ahlaktır. Arkadaşlar güzel ahlak inancı, bakın buranın altını çizin. Güzel ahlak inancı ve ibadetleri de mündemiçtir İçine alır. Bir insan güzel ahlaklıysa arkadaşlar Rabbinden gelen taleplere umursamaz, davranamaz. Güzel ahlaklı olmak Allah'ı boş vermekle olur mu yani? allah Teala'nın emirlerini boş vermekle olur mu? İşte meşhur ayet-i kerimemiz, allah, vaktin, vaktin bereketi için dua edin de e, o fikriyattaki yazıları tamamlayabileyim arkadaşlar. Bakara suresi 177. ayet-i kerimenin bir nevi hani, hayatımıza nasıl e, yansıması gerektiğiyle ilgili bir seri yazı yazmaya niyet ettim iyilik hareketi diye. Kur'an-ı Kerim'de iyiliği en kapsamlı şekilde tarif eden Bakara suresi 177. ayeti i kerimede iyiliğin tarifine iman esaslarıyla başlanır. Yani Allah'a inanmadan, peygambere inanmadan, kitaba inanmadan arkadaşlar devamında ibadetler de vardır onun namazı kılmadan, zekatı vermeden iyilerden olamazsınız. Yani güzel ahlaklı insan Rabbine karşı da güzel ahlaklıdır. Ee, zaten anlatacak, Gazali de anlatıyor. Zaten onunla başladı. Rubu'l İbadat'la başladı kitabına. Yani İhyanın birinci cildinde ibadetler, ibadet bahislerini işledi. Kötü ahlak bu işte güzel ahlakı başaramadığımız zaman, kendimizi arındıramadığımız zaman kötü ahlaka düşeriz. Ve bu kötü ahlak sahibini Allah'tan uzaklaştırır, şeytanların peşine takar. Yani biz bazen arkadaşlar ahlakla daha bu muashereti birbirine karıştırıyoruz. Böyle zarif davranmayı, kibar davranmayı işte görgüyü, görgüyü ahlak zannedebiliyoruz. Ahlaki açıdan berbat durumdaki birisi çok görgülü olabilir. Bu ikisini birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Görgü günlük hayatta oturmasını kalkmasını bilmek demek. Bu ahlakla ilgili değildir. Günlük hayatta oturmayı kalkmayı bilmeyen, bilemeyen yani. Nerede nasıl yapacağını, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen. Mesela garip bir çoban, bir köylü. Ben de köylüyüm bu arada. Sakın küçümseyerek söylediğimi zannetmeyin. Bir köylü. Çok son derece rafine bir ahlaka sahip olabilir. Arkadaşlar adab muaşeret başka ahlak başka. Ee, bir de ahlakı sadece insanlar arasındaki iyiliğe indirgiyor bazıları. O da ahlakın alt başlıklarından bir tanesidir. Arkadaşlar insanlara iyi davranmak. Ahlakın alt başlıklarından bir tanesidir. Gelecek detaylar göreceğiz inşallah. Cehennemin kapısı... Kalplerin hastalığı ruhların kötürümlüğüdür kötü ahlak. Ruhunu kötürüm yapar. Bak ruhun kötü olur demiyor. Kötürüm olur. Yani ruhun var ama işleyemiyor. İşlevsiz kalır ruhun. Ve bu bölümü... <gülüyor> E, güzel ahlakın ne kadar yani nefsi terbiye etmenin, nefsi e, tezhibun nefs, nefsi süslemenin yani nasıl süslemek? Kötülükleri giderip iyilikleri geliştirerek e, nefsimizdeki iyilik potansiyelini hani o Şems suresinde bize söylenen iyilik potansiyelini e, tekamül ettirerek en üst noktaya vardırarak efendim arındıranla onu kötülüklere boğanın durumunu bize anlatan Şems Suresi'ndeki o bahsettiğimiz ayetlerle bitiriyoruz bu bölümü. Yani bu giriş kısmını. Efe leha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Diyor ki kendini arındıran, tezkiye eden kurtuluş ermiştir. Nefsini oradaki aslında zekkaha çünkü baş, baş tarafında ayetin baş tarafında ve nefsim ve mâ sevvaha, nefse ve onu şekillendirene yemin olsun ki diye başladı bu bölüm efendim devamında işte kad eflaha men zekâha nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir ve kad khâbe men desâha onu kirli kirli bırakan kötülüklere boğan da helak olmuştur mahvolmuştur diyor şimdi dedik ya bu bölümü 11 alt başlıkla anlatacak. Geldi birinci başlığımız arkadaşlar. Güzel ahlakın değeri diye bir giriş yapıyor. Burada ayetlerden, hadislerden alıntılar yapmış. Tabii hangisini alacaksınız, hangisini bırakacaksınız? Onların hepsini okumayı size bırakıyorum. Ben örnek olarak bir iki tane size buradan hadis-i şerif aktaracağım arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa bu çok bildiğimiz bir hadis şerif da geçiyor. Bu iftu li utemmime mekarimel ahlak diyor. Bakın yani az önce dedik ya iman olmadan ahlak olur mu diye. Bakın efendimiz diyor ki ben eh, ahlakın en üst seviyesini tamamına erdirmek için geldim, tamamlamak için geldim diyor. Yani siz peygamberimizin yolunu dikkate almadığınızda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerini dikkate almadığınızda, onun gidişatına bakmadığınızda, onu örnek almadığınızda mekarimi ahlaka ulaşmanız imkansız. Yani ahlakın zirvelerine, güzel ahlakın zirvelerine ulaşmanız imkansız. Çünkü onun gönderiliş sebebi bu. Bu hadis-i şerifte e, böyle bir... Yani önemi güzel ahlakın değeriyle ilgili düşünün peygamberimiz bütün o hayatındaki tevhid mücadelesi, bütün o yaşadığı sıkıntılar işte orada bu hadis-i şerifte onun hedefini söylüyor Peygamberimiz. Bütün onlar, niçin o iman, mücadelesi hepsi güzel ahlakın o en üst düzeyini tamamlayayım. İnsanlar hani güzel ahlak deyince onu bir bütün olarak, tekamil, her şeyiyle, görebilmeleri için Peygamber Efendimiz gönderildi ve vahiy, insanlığa gönderilecek olan vahiy onunla tamamlandı. Bir başka hadis-i şerifte İbn-i Mace ve de geçtiği söyleniyor dipnotta. Su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ma ektheru ma يُدْخِلُ الْجَنَّةِ cenne. İnsanı cennete en çok sokan şey nedir? Yani cennet, bizi cennete götürecek amellerin içinde en büyüğü, en önemlisi, onu yaptığımız zaman cennete girme ihtimalimiz en çok yüksek olan şey nedir? Gale et-takva ve husnul huluk ediyor. Takva ve güzel ahlak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Takvayı biliyorsunuz. Takva arkadaşlar dini yaşarken gösterdiğimiz, göstereceğimiz titizlik demektir. Dini titizlikle yaşamak demektir arkadaşlar. Bunun içinde korku da var, saygı da var, sevgi de var, hepsi var. Yani Allah'a duyduğunuz saygıdan dolayı da takvalı olursunuz. Korkudan dolayı da takva, korkunun da yeri vardır arkadaşlar, lazım olduğu yer vardır. Ben korkuyu yeri geldikçe söyleyeyim çünkü korku konusuna da çok karşı çıkıyor bazıları. Arkadaşlar hastalıklı korku nedir biliyor musunuz? Yanlış olan korku. O korkudan kurtulmak için ne yapacağınızı bilmediğiniz korku. Yani bir şeyden korkuyorsunuz. O korkudan kurtulmak için ne yapmalıyım bilmiyorsunuz. Bu korku insanı hasta eder. Psikolojik olarak zarar verir. Dinde anlatılan korku ise arkadaşlar cehennemden mi korkuyorsun? Ne yapacağım belli. Allah'tan mı korkuyorsun? Ne yapacağım belli. İşte ne hesaptan mı korkuyorsun? Mizan'dan mı? Sırat köprüsünden mi korkuyorsun? Hepsi belli. Ne yapacağım? O kadar belli ki yani bu dindeki korku ne gibidir biliyor musunuz arkadaşlar? İşte e, diyelim doktor bir perhiz vermiş bunu riayet etmezsem diye duyulan korkudur. Çünkü o, ona riayet etmezsem hastalığın artacak o korkudan nasıl kurtulacağın belli. Perhizne riayet et. O zaman korkmayacaksın. Anlatabildim mi? Yani dindeki korku arkadaşlar sağlıklı bir korkudur. İnsanın akıbetinden korkması demektir. Bir yanlış bir yola girdiğinde o yolun nereye çıkacağından korkması demektir. Evet ee, ve benim çok çok etkilendiğim bir hadis-i şerif, doğrusu ilk defa burada görüyorum ben de ya da gördüm ama unuttum. Çünkü İhya'yı daha önce okudum ama e, sanki hiç e, görmemiş gibi bu hadis-i şerife İhya ve bütün kitaplar öyle aslında. Bizi her zaman e, tekrar onlara geri döndüğümüzde şaşırtabiliyorlar. Ahmet bin Hanbeli müsnedinde geçiyormuş bu hadis-i şerifte. Çok kapsayıcı bir hadis-i şerif arkadaşlar. Çok e, hayatı kuşatan bir hadis-i şerif. Keremur raculi dinuhu ve muru etuhu akluhu ve hesabuhu kuluhuhu diyor Efendimiz murraculi dinuhu mü müminin yani bir adamın değeri dindarlığıyladır. gördünüz mü şimdi arkadaşlar ahlakla dindarlığı ayıramayız keremurraculi yani. dinuhu bir adamın keremi şerefi itibarı toplumdaki değeri arkadaşlar dindarlığı ölçüsündedir ve muru etuhu onun toplumdaki saygınlığı, mürüvveti yani her itibar edilen bir kişi olup olmayışı da aklına göredir, aklıyladır arkadaşlar. Ve hese hu hulukhu, asaleti de ahlakıyladır. Asalet, falanın soyundan, filanın soyundan gelmek değildir arkadaşlar. Asalet senin ahlakındır. Bu hadis şerif inanılmaz kapsayıcı, inanılmaz e, ufuk açıcı ve bizim zihnimizdeki bazı e, değerleri köhnleşmiş değerleri sorgulatıcı, çok etkileyici bir hadis şerif. Böylece size seçtiğim işte burada üç tane hadis şerifi aktararak güzel ahlakın değeriyle ilgili bu birinci kısmı e, geçiyoruz. Asıl önemli şimdi ikinci kısma geliyoruz arkadaşlar. Şu an kadar yani güzel ahlak niçin kıymetlidir ahlak niçin önemlidir ve biz buna niçin emek sarf etmeliyiz hedefimiz ne olacak bunu elde ettiğimizde kısaca bunu anlattı arkadaşlar şimdi iyi ve kötü ahlakın tanımını yapacak ve mahiyetini muhtevasını anlatacak arkadaşlar ve burada diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor bakın bütün sufileri falan neredeyse ters köşe yapıyor burada gazali Allah rahmet eylesin ee, insanlar diyor onlara kendilerine ahlak sorulduğu zaman diyor ahlakın mahiyetinden çok sonuçlarını söylerler diyor. mesela ahlak nedir güler yüzlü olmaktır ahlak nedir merhametli olmaktır ahlak nedir kimseyle kavga etmemektir kavgalı olmamaktır ahlak nedir kötülüğe iyilikle karşılık vermektir hani böyle tarifler yaparlar diyor halbuki bunlar ahlakın tarifi değil diyor bunlar ahlakın sonuçları yani ahlak, o güzel ahlak sende varsa güler yüzlü olursun, merhametli olursun, kimseyle meselen olmaz, insanlarla kavgalı olmazsın, kötülüğe iyilikle karşılık verirsin. Bunlar güzel ahlakın neticeleridir. Bizzat tanımı değildir. Ve e, şimdi tanımını yapmaya girerken kendisi ahlak kelimesinin etimolojik tasnifiyle başlıyor. Arkadaşlar ahlak ee kökünden türemiş. Ve diyor ki insan iki şeyden meydana gelir. Bu kökle alakalı. İkisi de biri halk, birisi hulk. İkisi de aynı bu iki kelimede aynı harflerle yapılıyor. Sadece hareke farkı var arkadaşlar. Halk kişinin zahiri varlığıdır. Dış öz ile görülen beden. ise insanın iç dünyasına gözle görülmeyen varlığı, nefsine, ahlakına, ruhuna işaret eder. İç gözle, basiretle görülen bir ruh. İnsan bu ikisinin birleşiminden müteşekkil. Bir yani bir varlığı vardır, bedeni vardır. Bir de iç varlığı vardır, ruhu, nefs bu ruh, nefs, kalp, onların aynı manaya geldiğini bir önceki bölümde eş anlamlı olarak kullanılabileceğini bir önceki bölümde çok detaylı bir şekilde anlatmıştı hatırlayacaksınız birkaç ders önce e, oluyor ve ahlak arkadaşlar hulk yani nedir kişinin nefsinde ruhunda yerleşmiş bulunan bulunan bir melekedir bir kabiliyettir bu kabiliyet sayesinde eylemlerinizi hiç düşünmeden kendiliğinden zorlanmadan tereddüt etmeden yaparsınız. İşte böyle olduğu için de ikiye ayrılıyor. Kötü ahlak, iyi ahlak. Mesela bazısı arkadaşlar şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ve bu tarif bütün ahlakçıların sonradan kabul ettiği yani ben şimdi Ahmet Hamdi Aksaki'nin ahlak dersleri kitabını okuyorum ara sıra böyle çıkarıp e, orada da bu tarif var insanın ruhunda yerleşmiş öyle bir melekedir ki ahlak meleke kabiliyet, yetenek demek öyle bir yetenektir ki onun sayesinde güzel davranışlar hiç zorlanmadan o insandan meydana gelir eğer kötü davranışlar meydana geliyorsa ona da kötü ahlak diyoruz mesela arkadaşlar ee, yalan söylemeyi ele alın. Bazı insanlar hiç sebep yokken bile yalan söylerler. Yani günlük sohbet sırasında, işte bunu kaça aldın, nereden aldın, işte ne ne bileyim böreği nasıl yapıyorsun, yani böyle sıradan şeyleri anlatırken bile yalan söylerler. Ee, hele başları sıkıştığı zaman yalan söylemek onlar için çok böyle hani kendiliğinden oluveren bir şey, yalanları peş peşe eklerler arkadaşlar. İşte o kötü Yani yalanın kendisinden Sadır olması için zorlanmasına Gerek yok Bazısı da arkadaşlar diyelim hayat kurtaracak Diyelim bir kavgayı önleyecek Diyelim iki kişiyi barıştıracak Allah'ım orada bir yalan söylemesi lazım Nasıl söyleyeceğini gecelerce Uykusuz kalır ne yapacağını bilemez İşte bir davranış Sizden Hiç zorlanmadan Kendiliğinden mesela diyelim ki Bir yerde işte farz edelim, farazi bir örnek veriyorum akrabanızda bir cemiyet oldu sizden de bir destek istediler herhangi bir konuda hani yapıyorsunuz ama nasıl zorlanarak yani yapsam mı yapmasam mı niye ben yapıyorum ben enayi miyim işte o bana yapmış mıydı işte ben mecbur muyum ama işte kerhemde yapıyorsunuz bu şimdi sizin cömert olduğunuzu gösterir mi ya yardımsever olduğunuzu göstermez arkadaşlar bazı insanlar da böyle meclislerde bir bakarsınız ki bütün işlerin tam ortasına girmiştir yani mutfaktadır servistedir işte toplanmasındadır hizmet edilmesindedir her şeydedir yani organizasyonda ve kimse ondan bunu istemediği halde yardım etmek işte insanlara zor anlarında yardım etmek onun kendiliğinden yaptığı bir şeydir işte ahlakta anahtar kelime arkadaşlar kendiliğinden kelimesidir Anahtar şey eh, ahlak öyle bir melekedir ki o kabiliyet, o meleke sayesinde sizden iyilikler öyle düşünmeden kendiliğinden sağdır olur. Dediğimiz gibi bunlar güzelse güzel ahlak, kötüyse kötü ahlaktır. Ee, zorlanarak yapılanlara ahlak demiyoruz. Dolayısıyla mesela zorlanarak yüzü kızararak yalan söylemişse birisi ömründe bir kere yani ona yalancı demiyoruz mesela. Aman o bırak o yalancıyı ya, o yalancıdır zaten demiyoruz. Veya işte zorlanarak cömertlik yapmışsa bir kere ömründe ona da çok cömerttir, çok yardımseverdir demiyoruz. Sonuç, arkadaşlar bu, tanımda, bu tanımları toparlıyoruz. Sonuç, ahlak bir eylem değildir diyor. Bir amel değildir ahlak. Ve örnek veriyor. Mesela diyor, adam diyor cömerttir aslında ahlaken. Fakat çok fakir olduğu için hiçbir şey veremeyebilir. Çok muhtaç durumdadır kendisi de. Ama hani içi nasıl kaynar veremediği Rahmetli Ali Murat Deryal Hoca Allah'ın içinde yatırsın. Demişti ki fakirliğin en zor tarafı verememek verememek. Yani kendin işte kıt kanat geçinirsen, karnını her şeyle de doyurursun ama o se, sana senin yardım edebileceğin ancak hani senin gözünün önündeki bir e, yoksunlukta bir elinden bir şeyin gelmemesi bu en zor en zor aşk kısmıdır. Fakirliğin demişti. İnşallah anlatabilmişimdir. De. Biz ancak Allah gene bildirmesin yani ancak filmlerden falan biliyoruz böyle sahneleri. İkincisi ahlak bir güç değildir. Güç yetirmek değildir. Çünkü adamın gücü yeter ama vermez. Elinde var ama vermez. Ahlak bilgi değildir. Bu çok önemli. Arkadaşlar bütün hocaları ahlaklı zannediyoruz değil mi? Bütün bilenleri, bütün yazarları, bütün efendim, bilgi sahibi insanları ahlaklı zannediyoruz. Bilgiyle alakası yoktur ahlakın. Ve sonuç ahlak ruhun bir yeteneği olup, bu yetenek sayesinde ruh kendisinden iyi veya kötü eylemlerin doğmasına yatkınlık kazanır. Anlaşıldı inşallah arkadaşlar. Şimdi bu ahlakın güzel olması, iyi ahlak olması neye bağlı? Diyor ki insanın dış güzelliği, uzunluğunun mutedil olmasına bağlı olduğu gibi iç güzellik de insan karakterinin şu, aslı sayılan şu dört unsurun düzgün dengeli ve uyum içinde olmasına bağlıdır. Diyor. Şimdi onları anlatacak arkadaşlar. Bunlar daha sonra bütün yani sonradan gelen e, ahlak metinlerine hep kaynaklık etmiş ee, şimdi ben buradan bunu böyle anlattıkça hep hemen ansiklopedideki ahlak maddesi geliyor aklıma. Lütfen İslam ansiklopedisinden ahlak maddesinde bu kadar üzerinde durmuşken e, okuyunuz arkadaşlar fırsat bulduğunuzda. Şimdi tekrar edelim. Ee, dış güzellik diyor. Birisine yani güzel dediğimizde neyi kastederiz? Bütün uzuvları yerli yerinde, dengeli değil mi? Ellerimiz, dizlerine ne kadar olsa birisinin. Ya da ne bileyim burnu, işte çenesine kadar olsa. Ee, onun güzelliği bozan bir şey oluyor. Yani bir denge mutedil ve bütün organların yerli yerinde olması nasıl ki dış güzelliğimizin temel şartıysa iç güzelliğimizin, ruhumuzun, ahlakımızın güzelliği de şu dört unsurun bir denge içerisinde mutedil bir şekilde bir arada olmasına bağlı arkadaşlar. Bunlar ne? Ee, birincisi bu unsurlardan birincisi ama önem sırası değil yani kendi o kitapta yazdığı gibi size aktarıyorum bilgi gücü yani akıl akıl dengede olacak nasıl olur aklın dengede olması hali sözde doğru ile yalanı inançta hak ile batılı davranışlarda iyi ile kötüyü ayırt edebilecek ne kadar üstü bir makam değil mi arkadaşlar Sözde doğruyla yalanı, inançta hak ile batılı, davranışlarda da iyi ile kötüyü ayırt edebilecek. Eğer bir akıl bunları ayırt edebiliyorsa bu akıldan hikmet doğar. Hikmet üretir bu akıl. Hikmet bütün ahlaki erdemlerin başıdır. Hikmet. İkinci güç, dengede bulunması gereken insanda ikinci güç öfke gücüdür. Öfke gücü hikmetin gerektirdiği şekilde gereken yerde aktif, gereken yerde pasif olmalıdır. Yok edilmelidir demiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Öfkeyi yok edin. Hayır. Bazen öfke aktif olmalıdır. Mesela vatanına saldırıldığı zaman. Mesela bir mazlum, bir garip, hakkı, zalim böyle kibirli insanlar tarafından onun hakkı yendiği zaman, o öfke ama şiddet doğuran bir öfke değil. Yani oradaki o hakkın alınması, vatanın korunmasıyla ilgili bir öfke. Eğer öfke gücü gerektiği yerde aktif, gerektiği yerde pasif olabiliyor ve bunu hikmetle yapabiliyorsa buradan şecaat doğar. Şecaat, cesu, cesaret demektir. Cesur insanlar, gözüpek insanlar, işte öfkelerini gerektiği yerde hiç korkmadan kullanabilen insanlardır. Üçüncü güç, denge içerisinde olması gereken üçüncü güç şehvet gücüdür. Şehvet kelimesini kullanmamış hocamız arzu demiş haklı olarak bence de. Neden? Çünkü şehvet kelimesi Türkçe'de arkadaşlar sadece cinsellik için kullanılıyor. Türkçemizde, günlük hayatta. Halbuki Arapçadaki şehvet bütün nefsani arzular için kullanılıyor. Dolayısıyla biz de arzu diye Hikmet işareti uyarınca etkin olmalı bu da. Yani şehvet gücünü, arzu gücünü öldürmek, yok etmek ideal değil. Hikmetin emrettiği şekilde, yani en başta akıl dedi ya, akılın hani işte... Sözlerde doğruyla yalanı, düşüncelerde, inançlarda hakla batılı, davranışlarda iyiyle kötüyü ayırt eder akıl. Bunu ayırt ettiği zaman böyle bir akıldan hikmet doğar. İşte eğer siz şehvet gücünüzü, arzu gücünüzü hikmetle yönetirseniz yani neyi isteyeceğim, neyi istemeyeceğim, vazgeçeceğim, neyi hedeflemeliyim kendime? Bunları hikmetle tespit edilmişseniz buradan iftet doğar. Mesela göz tutumu da iftetdir. Göz tut, so kimsenin elindekine gözün bitmemek. Kimsenin malına, mülküne, çoluğuna, çocuğuna, yaşantısına imrenmemek. gücü arzu ve öfkeyi aklın dinin işaretleri uyarınca kontrol eden güçtür. Bu da buna da böyle. Yani bu arzu ve öfkeyi son iki anlattığımızı efendim aklın ve işaretleri uyarınca kontrol eden bu yani adil bir şey. Akıl dengeli olursa, zayıf olursa, aşırı olursa ne olur? Şecaat yani öfke gücü aşırı olursa, zayıf olursa, dengeli olursa ne olur? Hangi kişilik özellikleri doğar burada? Yani şimdi kendimizi test edebileceğimiz yere geldik. Bunları anlatacak arkadaşlar. İnşallah anlatabiliyorum, karıştırmıyorsunuz. bir insanda saflık, acemilik, İzlediğiniz için yalak bayağılık zillet doğar bundan çekingenlik doğar alçaklık doğar Çünkü şeytanla mücadele etmeniz için de onun size saldırdığı yerleri görüp orada bir savunma. fiyatımızdandır. sarfiyatımızdandır. Çünkü insan arkadaşlar israf anlamında değil buradaki sarfiyat. Yani hayır hasenat işte kitap alabil, almak, yani benim için mesela her ay bir kitap bütçesi olması lazım. Elimde yani, bana göre. Efendim yedirmek, ee, içirmek, çevresindeki insanlara, ikramda bulunmak vesaire Sarfiyatımız ne kadarsa ona göre bir validat elde etmek için e, çabalarsınız yani hani o da bir motordur bakın aynen öfkede olduğu gibi kazanma arzusu verir insana. çalışma arzusu verir e, ama bunu, bunu tamamen kaybettiğinizde tamam bu kadar o zaman kısıyoruz bütün muslukları efendim değil mi oradan işte pintilik doğuyor riyakarlık, hayasızlık kıskançlık, haset zenginler karşısında küçülme var. bu arzunun çok aşırı olması her çok aşırı isteklilik yani hırslara sebep olur nefse düşkünlüğe sebep olur yüzsüz yapar insanı habislik yapar yani kötü davranışlara e, kötülük görmez kötülükte kötülük görmez öyle israfa arsızlığa ve alaycılığa yol açar diğerleri almayacak. Bu bir denge içerisinde olduğunda yani bütün arzularımız bir e, ne hani yoklukta ne aşırılıkta ikisinin ortasında mutedil olduğunda bundan cömertlik, haya, sabır, boşgörü, kanaatkârlık, günah korkusu, lütufkârlık, yardımseverlik, incelik ve top gözlük her biri için bir saat lazım onun için siz bunların yerini söyledim metnin yerini söyledim oradan e, detaylı düşünmek istiyorsanız bu niye böyle burada niye bu olmuş ben bunların hangisine gidiyorum orayı açacaksınız ve kendini elinize kalem, bir kağıdı alıp efendim, kendinizi e, haritanızı çıkaracaksınız yani e, ahlaki açıdan neler eksik neler e, beslenmesi gerekiyor diye ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur hadisini söyleyerek bu bölümü kapatıyor. Neydi o? Bütün işe hayrun umuri evsa tuha. İşlerin en hayırlısı, amellerin işlerin en hayırlısı ortasıdır. Yani yok etmek de değil, arzuları yok etmek de değil, öfkeyi yok etmek de değil, körüklemek de değil. Onu mütedir şekilde, hayırlarda kullanacak şekilde muhafaza edin. İşte mutluluk budur. Mutluluk nedir? İnsanın ruhunun bir dengeye kavuşmuş halidir Peki arkadaşlar şimdi eksiklerimizi tespit ettik. Bu anlattığı özelliklere göre bizde neler eksik? Tespit ettik. Veya neler yanlış? Продолжение следует... getirevermiş. Bunlar diyor yanlışını değiştirmek gerektiği için bir yanlış var çünkü ortada. Biraz zordur bunu değiştirmek. Fakat ısrar ve kararlılık olursa düzelirdi. Bu da cahil ve yolunu şaşırmış kişi diyor. Üçüncüsü, ikinci üçüncü tip insan, kötülüğü iyi gören insan. Bakın ikincisi kötülüğü yapıyordu ama kötülük olduğunu kabul ediyordu. Onun için bunu da ben çok vurgularım konuşmalarda. Vazgeçemiyorsanız hiç olmazsa günah olduğunu kabul et. Allah'a karşı kendinizi savunmaya kalkmayın. Şeytanın yaptığını yapmayın. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan. Ben niye ona secde edecekmişim? Kendinizi haklı görmeyin yani. Deyin ki yarabbim yanlış yaptım. Adem'in yoluna girin. Bu üçüncü grup işte şeytanın yolu arkadaşlar. Kötülüğü iyi görüyor. Doğru ve güzel buluyor. Yaptıklarını doğru buluyor. Ee, ne yazık ki şey gençlerde yaşlılarda fark etmez yaşlı söylemeyelim Efendim ama e, belli bir yaş kurduğunda daha çok ortaya çıkıyor bu nadiren düzelir bunlar bunlar falsıklardı yaptığı kötülükte durur diyor yani ve e, kapanacak şimdi arkadaşlar dördüncüsü ise gelişim çağının başından itibaren kötülüklerle eğitilmiş fazileti kötülükte gören ve kötülükleriyle övünen yani kötülükleriyle gurur duyuyor çocukluğundan itibaren onlar içinde büyümüş e, şecaat arz ederken merdi kıpti sırtkatini söyler demişler değil mi e, bir çizgene kahramanlıklarını anlattığı zaman ne kadar çaldığını anlatıyorlar. diyorlar en zor eğitilen bu gruptur bunlar fasık ve şevirdirler diyor e, kötülüğü e, gurur duyarak övünerek iftihar ederek yaptığı için Bundan sonra arkadaşlar diğer bölümlerde güzel ahlakı kazanma yollarından efendim bahsediyor. Kalbin manevi hastalıkları ve iyileştiğini gösteren alametlerden, insanın kendi kusurlarını bilmenin yollarından bahsediyor. İnşallah bunlara artık efendim bir dahaki konuşmamızda bir ay sonra değinmek üzere. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar hepinize.